Şimdi arkadaş soruyor Mevlid kandiliyle ilgili. Bugün gün Mevlid kandili'dir. Evet, Bugün evet. Ee, evet, evet. Bir gün onçı Rabi'nin evvel Rabi'nin sani Rabi'nin evvel. Onçı Rabi'nin evvel Bugün gün cibir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğmuş. Bunu kandili var. Kandili nedir? O gün kutlama yapıyorlar. Seviniyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğmuş. Önce, önce biz bakacağız. Doğum günü kutlaması nedir? İslamiyet'te var mı bu? Yok olsun, Doğum günü kutlaması İslamiyet'te yoktur. Bırak şimdi Resulullah'a gelmeyeceğiz. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem önce. Böyle bir günümüz yoktur bizim. Yani ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu sünnetinde emretmiş... Ne bunu e, fıkıh kitaplarında yazıyor. Öyle bir gün yoktur. Bu nereden gelmiş? Bu Hıristiyanlardan özellikle gelmiş. Hristiyanlardan geçmiş kime bizim ümmetimiz zayıf düştüğünde bu kutlamalar olmuş. Bu da hepsi hepsi bu e, 150 sene önce bu insan kutlaması çıkmış. Bir tane doğum gününü kutluyor. Öyle bir şey yoktur bizim dinimizde. Tam tersinde Doğum günü kutlamak kafirlere benzemektir. Çünkü bunlar kafirlerin bir dinindendir, adetindendir. Benzemek bunlara caiz değil. Kafirlere, Yahudi, Hristiyana benzemek caiz değil. Bundan dolayı doğum, kutlu, doğum gününü kutlamak kesinlikle haramdır, caiz değil. Aslı yoktur. Hele vele marasimiyle mum yakarsın, e, ey doğdun filan e, bunlar pasta kesersin, bunlar kesinlikle kafirlere uymaktır allah Allah Teala yasaklamış kafirlere uymayı. Evet, bu bir. İkincisi, gelelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü kutlaması diye bir şey var mı? Bu da yoktur bizim dinimizde. Eğer doğum günü yok ise Resulullah'ın da yoktur. Nereden biliriz yoktur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene peygamberidir. Devlet kurdu, şeriat tamamlandı. Bu 23 senenin içinde kendi doğumunu kutlamadı. Hiç aklına da gelmedi bugün doğmuşum diye. Böyle bir şey hiçbir rivayetle bize gelmedi. Ondan sonra sahabeler, Hazreti Ebu Ömer, Üsman Ali, Dört Raşid Halife zamanında da bunlar ki Resulullah'ı bizden daha çok severdiler. Biz ne ki? Hayatlarını koydular Resulullah uğrayacak. Bunları kutladılar mı? Kutlamadılar. Bak Hazret Ömer İslam tarihi dedi. Niye biz Hristiyanların tarihiyle hesap kitabı yapalım? Biz kendi tarihimizi koyalım. Dediler Resulullah'ın doğduğu günden koyalım. Olmaz dedi. Niye doğduğu günden? Dediler o zaman nübuvvet geldiği günden durdu. Sonra dedi hayır Resulullah'ın hicret yaptığı günden koyalım. Niye hicret yaptığı günden? Çünkü o gün İslam ne oldu? İzzet buldu. Ondan önce İslam la havl ve la kuvva. Musulmanlar 13 sene Mekke'de ne havlileri vardı ne kuvva. Mustaz'afiydiler. Hicret oldu, ne oldu? Güçlendiler. O günden tarihi yazdı. Bu mübarek zat, bu Hz Ömer azamatıyla yapamazdı doğum günü, yapmadı. Ondan sonra tabiînler yaptılar mı? Yapmadılar. Atiba'u tabi'in yaptılar mı? Yapmadılar. İçinde dört imam var Atiba'u tabi'inin. Yaptılar mı dört imam? Yapmadılar. Kitaplarında var mı? Yoktur. Dördüncü yüzyılda yaptılar mı? Yapmadılar. Beşinci yüzyılda yaptılar mı? Yapmadılar. Altıncı yüzyılın sonunda bir tane geldi. İyi bir niyetli diyelim. Biz tanımıyoruz. Ama madem musulman imiş, iyi niyet ön plana çıkartıyoruz. İyi bir niyetli geldi dedi. Baktı Hristiyanlar Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyorlar. Ya dedi biz de peygamberimiz niye kutlamayalım? Akıldan güzel gördü. E din akıldan değil. Din neydendir dedik biz nakildenir. Güzel gördü. Dedi biz de ben de kutluyum bunu. Oranın halifesi yani şey e, kralı yani emiri yani Hacim hoşuna gitti. O dedi tamam. Seneye dedi biz bunu resmi devletimizde ilan ederiz. O da nedir? Küçük bir vilayettir. Erbil şehri. Erbil şehri Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde bugün de Kürtlerin e, şeyidir. E, başkentleri ilan etmişler. Erbil, Çerçük orada ilan etti. Bunu da ondan sonra Fatimi devleti 200 sene Mesir'de hükmetti. Fatimiler nedir? Şii'den bir koldur. Bu hem de en kötü kollarından birisidir. Şiiler bile onlara hor bakarlar. Onlar bunu resmen devletlerinde küşşene canlandırar. Demek ki bu nedir? Bir bid'attir. Bizim sağlam imamlarımız yapmamış, biz de yapmarız. Çünkü doğum gününü kutlamak bir ibadettir. Mevlüt kendili demek bir ibadettir. Bu ibadet dinde yokysa dört kitapta yazmamışsa kesinlikle biz ne yaparız? Biz onu yapmarız. Bugün ben geliyordum Bir radyoda duydum. İşte bir zat söylemiş ki demiş ki doğum gününde fakir fukaraya ecir versen bu kadar sevabı var. Fakir fukaraya bilmem zekat versen, ker yapsan, sadaka yapsan, bu amel yapsan bu kadar ecir var. Doğum gününde bu kadar istiğfar etsen bu kadar biz dedik bu ibadetler nedir? Bu ibadetler hepsi nedir? tevkifidir bu ibadetler hepsi nas şeriat bunu bilindirmesi lazım eğer nas şeriat bunu bilindirmese ne olur bid'at olur bid'at nedir Resulullah diyor merdüttür sahibine merdüttür ne kadar eğiniyet niyet kurtarmaz seni burada. çünkü sen bid'at işliyorsun Resulullah bir yapmadığı işi yapsan ne diyor Resulullah kim bir iş yaptı bizim emrimiz yoktur o merdüttür reddolunmuş kendisine dönmüş Ondan dolayı doğum günü yoktur. Kutlaması da caiz değil. Ama burada bir espri var. O da alimler diyorlar ki bir ümmette doğum günü var ise o da bizim halimiz gibi. Biz ne yaparız? Bunları yavaş yavaş anlatalım. Çünkü insanlar gözlerini atmışlar, bunu dinden kabul etmişler. Sen gelsen desen olarak bu dinlen değil etki tepşi oluyor. Yavaş yavaş anlatacaksın. Detaylı yollardan direkt gelip yüzlerine vurmayacaksın. Bir de geldin sen dedin. Adam bir ülkede yaşıyor. O ülkenin alimleri, müftüleri doğum günü kutluyorlar. Sen geldin ne alimsin ne müftüsün. Sıradan bir adamsın. Ha dört kitap okumuşsun beş kitap okumuşsun. Yani İslam'sın ama adam senin Şeyhülislam olduğunu bilmiyor. Sen geldi ona direkt diye doğum günü bidattır. Yahu diye sen ne diyorsun ya? ha? İmkanı yoktur kabul etsin. Ondan dolayı arkadaşlar bu türlü bid'atleri biz sindire sindire, detaylı yollardan yavaş yavaş anlatmamız bu da fıkhın gereğidir. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında vardır. Sahabelerin hayatında vardır. Dört imamın hayatında vardır. Böğücü imamların hayatında vardır. Bu türlü meseleleri detaylı yollardan demek lazım. Ama çifir, şirik meseleleri gibi değil bunlar. Çifir şirk olsa hemen geliriz uyarırız. Kardeşim bak dikkat eyle Resulullah böyle demiş. Onu da gene sindire sindire yavaş ama bu bid'at olduğu için he, bu türlü şeyleri yavaş yavaş insanlara dememiz lazım. Yavaş yavaş soru işaretiyle Ya diersin ben bu kadar karıştırdım. Dört imam bunun hakkında niye bir şey söylememiş? adamlar aklına bir işaret atacaksın. Ama bizim fıkıh kitabını atsan İtikad kitaplarını atsan bütün alimlerimiz bu konuda bu, bu bilet çıktıktan sonra bundan 500 yıl önce bütün alimler bu konuya reddiye yazmış. Yazmışlar olmaz olmaz olmaz ama insanlar insan insanoğlu teşebbüsü sever. Amel yapmak zordur. İnsanoğlu için. Direkt yerden, kısa yoldan bir yere atlanmak ister. Onun için işte ben Hristiyanlar gibi, Hristiyanlar bak haftada bir gün namaz kılıyorlar. Çünkü beş vakit namaz zor gelir onlara. Onlarda da muhakkak vardır 5 Beş vakit değilse, üç vakit, iki vakit, bir vakit. Allah'u alem. Ama onlarda da zor geldi ne yaptılar? Topladılar, pazar günü yaptılar. Bizim de var ona benzeyenler. Cuma'dan cumaya kılıyorlar. İnsanoğlu kısa kestilmeden nefsine ağır gelir. Şeytan çünkü var devrede. Ondan dolayı adam zengindir. Amel yapmıyor. İnanıyor da. Ama nefsine uymuş. Ne diyor? Madem amel yapmıyor. Allah paramla cenneti istiyor alsın. Kalkıp zekat veriyor. Kur'an-ı Kerim bastırıyor. Diyor ya çi rengli bastırma. Sekiz rengli bastır. Allah'ın kitabıdır. Daha saygı olsun. Belki cennete gidelim. Ama bu böyle şeyleriz. Direkt cennete götürmez. Bunlar Ameli olan adamların destekleyicisidir. Asas iman olacak. İman seni sevk edecek amele. Ondan sonra bu ameller senin dereceni artırır. Cennete sokmaz seni bunlar. Yardımcıdır bunlar. Asas amel Allah'ın emrettiği nedir? Ferzlerdir. Onlara amel edeceksin. İşte çok insan ne diyor? Senede bir sefer gelir, mevlüt kandille oturayım, dua edeyim belki Allah affeder beni. Senenin, o bir senesi nedir? Dalayıp gidiyor. Bunlar ne yapıyor? Tabii bunu çıkartan şeytan iblis uyanık adamdır. Uyanıktır iblis. Neden uyanıktır? Çünkü düşmandır. Bizim baş düşmanımız olduğu için işi biliyor. Gaflata koyuyor bizi, bir de tedbirlerden bıraktırıyor. Bir de kendimizi nerede görüyoruz? Ruh gelmiş buraya. İşte işimiz bitmiş. Evet, ondan dolayı bu bid'attir, caiz değil. Yapması da ama buna çok şiddetle karşı çıkmamak lazım. İnsanlara yavaş yavaş anlatmamız lazım. Evet, başka soru var mı?